يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قد غاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها هذا الجنه وجت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصطغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهتفاتها وكل مهتفة بدع، وكل بدع دلالة وكل دلالة في النار ثم بعد Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah hasta ziyaretiyle ilgili adat nedir ondan bahsedeceğim inşallah. Birincisi hasta'yı ziyaret etmenin fazileti. Sevvan'ın rivayet ettiği, Sevvan radıyallahu anhum rivayet ettiği bir hadiste Ali sallallahu aleyhi ve sallam kim bir hasta'yı ziyaret ederse cennet ta ki dönünceye kadar cennet bahçeler içerisinde ama devşirilmiş yani meyveleri olgunlaşmış, bozulma bozulma döneminde olan yani e, toplanma döneminde olan bir bahçeden bahsediliyor. Devşirilmiş cennet bahçeleri içerisinde olmaya devam ederdi. Allah rızası için hasta ziyareti çok önemli. Sanki cennet bahçesinde dolaşıyormuş gibi insan fazilet elde edecek, sevap elde edecek hasta ziyaretine giderken bunu düşünmek lazım, bu hadisi akla getirmek lazım ve insan hasta ziyaretinde hastayı e, ziyaret etmek, ona dua etmek onun gününü almakla birlikte kendisinde de ibret alması gerekiyor hem yapacağı dualar var yani bir hastayı gördüğü zaman bir müptela olmuş yani imtihane tabi tutulmuş başına bir musibet gelmiş insanı gördüğü zaman yapacağı dualar var. Alması gereken ibretler var. Onun için aleyhisselatü vesselam sahip bir hadiste dünya hususunda sizden aşağıdakilere, ahiret hususunda da sizden üst taraftakilere sizden daha faziletli olanlara bakın. Diye. Bu Allah'ın nimetinin küçümsenmemesine daha layık. Yani bir eksiğimiz, bir hastalığımız, bir rahatsızlığımız varsa bizden daha kötüler var. Onun için sistem etmemek, şikayet etmemek, isyan sözü söylememek gerekiyor. Evet. Beravin Azib radıyallahu anhten rivayet edilen bir başka hadiste Aleyhissalatu vesselam bize yedi şeyi emretti yedi şeyden de nehiyeti yani yedi şeyi de yasakladı diyor emrettiği şeyler cenazeye tabi olmak yani cenazenin peşinden gitmek cenazeyi teşiiye etmek hastayı ziyaret etmek davet edene icabet etmek bir kimse davet ettiyse özellikle yemek daveti ve benzeri ona icabet etmek mazlum kimseye yardım etmek yemin eden kimsenin yeminini yemini kabul etmek selamı almak ve hapşuran kimseye aksıran kimseye teşmit etmek yani geçen hafta detaylıca bahsettiğim gibi ona dua etmek yarhamukallah diye karşılık vererek dua etmek. işte bunları bu yedi şeyi emrediyor yedi şeyden de yasaklıyor gümüş kaplardan yemeği ve içmeyi birincisi altın yüzük takmayı ipek türü şeyler gibi. bunların cinsleri sayılmış harir divac, kasis ondan sonra ve istebrak gibi yani ince kalın ve bir takım ipek türünden olan giysileri giymekten de aleyhissalatü vesselam yasaklıyor konumuzla alakalı olan emretti neyi emretti hastayı ziyaret etmeyi Fıkıh da emir siğası farziyete, vücubiyete delalet eder. Bir de buna bir başka açıdan bakarsak, geçtiğimiz derslerde söylediğim gibi, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları altı tane dedi. Onlardan biri de hastalandığı zaman ne yapmak? Müslüman kardeşi ziyaret etmek. Yani bu üzerimize Esasen bir borç. Hasta ziyaret, özellikle e, tanınan, bilinen, özellikle akraba olan hastaların ziyaret edilmesi üzerimize borçtur. Evet, bu hadisten bunun hükmü çok net bir şekilde anlaşılıyor. Tabii ki bu e, her zaman için geçerli değildir. Yani bu hüküm e, emir sigasının vacip olarak anlaşılması her zaman için geçerli değildir. Duruma göre, şahsa göre değişebilir. Ama bunun ne kadar önemli olduğu burada çok net bir şekilde vurgulanıyor. Emrediyor Ali Aleyhisselam. Ali bir şey emrettiğim zaman onu yapın diyor. Bize <gülüyor> emret Yani gücünüz müsbedinde onu yerine getirin. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ an Bir şeyden de yasakladığın zaman ondan sakının, kaçının diyor. Evet, emirler genelde güç nüsbetinde yapılır. Ama nehiler mutlaka, yani yasaklar mutlaka kaçınılması gerekir. Ondan sakınılması gerekir. Evet, bir musibete uğrayan, bir belaya kazaya trafik kazası olabilir bir hastalığa müptela olmuş olan bir insan olabilir herhangi bir şekilde başına bir musibet gelmiş bir insan gördüğümüzde hastanede olsun başka yerde söylenmesi gereken bir dua var bu duaların bu faziletli duaların hasta ziyaretinde kullanılan hasta ziyaretinde söylenmesi gereken duaların hepsini öz olarak buraya çıkardım. bunu yanınızda bulundurun inşallah bu dualar esn Müslüm'de de bir tanesi hariç, hepsi var hemen hemen. Tabi e, ders olarak işlendiğinde, sohbet olarak anlatıldığı zaman biraz daha kıymetli olur. Biraz daha konu açıklığa kavuşur. O cihetten bunları muhafaza edin. Hasta ziyaretine giderken en azından şöyle bir bakın. Şahsen ben e, bir yere gideceğim zaman bir tazi ziyaretinde olsun veya herhangi bir sebeple insanlara nasihat etme durumu olduğu zaman Hemen notlarıma şöyle bir bakar, göz atarım. Söylemem gereken şeyler nedir diye. Bunu yapmaya çalışırım. Yapılması gerekiyor. Sizin de aynı şekilde. Yani bir hasta ziyaretine giderken, bir cenaze namazına giderken biliyorsunuz cenaze namazı her zaman kılınmayan bir namaz. Her zaman kılamadığımız bir namaz. Dolayısıyla ne okunur acaba? Tekbirler kaç tanedir? Şeklinde bir bakmak lazım. Evet, dünya işlerine önem verdiğimiz kadar... Bu ahiret işine de önem vermek, hassas hassasiyetle davranmak gerekir. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadiste Evet bu hadislerin hepsi Buhari ve Müslim hadisleri. Sadece bu söyleyeceğim dua e, Taberani'de rivayet edilmiş. Şeyh Halbani rahmetullahi aleyh sahih hadde bu hadise yani silsiletu sahih adeta, bu hadise sahih diyor. Kim bir <gülüyor> musibete uğramış kimseyi gördüğü zaman Elhamdülillahi lezi afani mimme btalahu bihi fon belani ala katirin mimmen halaga bihi tafdila derse o musibet ona isabet etmez diyor. Sübhanallah. Ne kadar kıymetli bir dua. Elhamdülillahi <gülüyor> lezi afani Allah'a hamdolsun yani senin başına gelen bu musibetten, senin müptela olduğun bu musibetten beni afiyette kılan, beni salim eden, yani benim başıma getirmeyen ve yarattığı kimselerden çoğuna beni üstün kılan, taftil eden Allah'a hamd olsun diyoruz. Onun için hastaneye gittiğimizde Hani bu duanın Arapçasını ezberlemeseniz bile, de, Allah'ım, bu hastaların, başına gelen bu hastalıktan, musibetten beni koru, koruduğun için sana hamd ederim diye dua etmek lazım. Çünkü öyle bir hastalık bizim de başımıza gelebilir. İşte bu duayı okuyan kimseye, diyor, aleyhissalatu vesselam, ona böyle bir şey isabet etmez. Hastaneye girdiğimiz zaman, ilk ahla gelecek bu. Çünkü, bir sürü orada musibete uğramış, özürlü, hasta, acı çeken, ağrı çeken insanlar görülecek. Hemen bu dua aklına gelmeli. Veya dışarıda bir özürlü insan, bir rahatsız insan, bir sıkıntılı bir insan veya bir trafik kazası gördüğümüz zaman bu duanın yapılması gerekiyor. Ki o bela ve musibetten salim olalım inşallah. hasta ziyaretinde nerede oturulur hastanın neresinde oturulur bunun bile edebi var bunun bile e, prensibi var Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Yahudi bir çocuk vardı aleyhissalatu vesselamın hizmetçisi bu çocuk daha önce de bu hadise rivayet etmiştik geçtiğimiz derslerde aleyhissalatu vesselam Çocuk hastalanıyor, aleyhissalatü vesselam onu ziyaret ediyor ve baş oturuyor. Ve ona diyor ki çocuk Yahudi ya Müslüman oluyor. Çocuk yanında duran babasına şöyle bir bakıyor. Babası da ona itaat et diyor, Muhammed'e itaat et diyor. Ondan sonra da çocuk Müslüman oluyor. Sonra aleyhissalatü vesselam çıkıyor ki bu çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Subhanallah. Burada e, iki şey söz konusu. Daha fazla şeyler var da özellikle dikkat çekilmesi gereken, dikkat edilmesi gereken birincisi hastaya yakın başucu tarafında. Tabii ki enfeksiyon durumu söz konusu değil ise yakın e, bulunup ona dua etmek lazım. İkincisi de e, kafir, müşrik, Yahudi, Hristiyan hastalar ziyaret edilebilir içgıcı, günahkar insanlar ziyaret edilebilir hasta iken. Tam zayıf anı. Orada işte noktayı koymak lazım. Orada ona bir şeyler söylemek lazım. Tam zayıf anında yakalamak gerekiyor. Tabii bu Ali Sıratu vesselam'ın edildiği gibi yani çocuğun ona ee, icabet edip de Müslüman olması gibi herkese icabet edilecek diye bir durum söz konusu değil. Ama bizim vazifemizi yapacağız. Biz Müslüman olarak vazifemizi yapacağız. Özellikle akrabadan ve komşudan birisi hastalandığı zaman rahatsızlandığı zaman tam zaman. Ee, biz bazen bu konuda biraz zayıf kalıyoruz ama kardeşlerimiz Allah razı olsun bizi hususta sürüklüyorlar. Hasta ziyareti çok önemli. Yani hem kişiler arasında ülfeti sağlıyor. Çünkü en zayıf anında, en sıkıntılı anında sen onu gözetiyorsun. Sen onun e, derdine ortak olmaya çalışıyorsun. Zaten Müslüman kötü zamanda, asıl kardeşlik kötü zamanda belli olur. Derdi ve de zaman belli olur. Evet. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste, bu hadiste aynı şekilde, Buhari'nin edeb Müfred adlı kitabında rivayet ediliyor. Hadis sahihtir. edeb müfred, Buhariden buha, Sahih-i Buhari'den farklı bir kitap. Yani Buhari'nin ayrıca müstakil olarak edep ve Adem üzerine yazdığı bir kitaptır. Burada sahih olarak rivayet ediliyor. E, diyor ki, edeb i̇bn Abbas radıyallahu anhına Nebi aleyhissalatü vesselam bir hastayı ziyaret etti ve onun baş yücüğünde oturdu. Hani dediğim gibi hastaya yakın olun. Özellikle dua edeceksek yaklaşıp dua etmek gerekiyor. Ki o ondan son derece etkilenecektir Allah'ın edine. Ancak bir şartla şey yani infeksiyon benzeri böyle sıkıntılar yoksa doktor yasaklamamışsa yakın olup ona dua etmek ona moral vermek gerekiyor. Bu hususta yazılmış müstakil bir kitap var. Hastanın el kitabı diyor. Baştan sonra hastaya moral veriyor. Hastanın Allah'ı zikretmesi gerektiği, başına gelen musibetten dolayı isyan etmemesi gerektiği, ondan sonra vesaire. Yani baştan sonra sonuna kadar hastanın Nasıl tavır takılması gerektiği, yatağındayken, ayaktayken, ondan sonra otururken ne yapması gerektiğini böyle birebir anlatan bir kitap. Yani böyle bir hasta, müzmin özellikle devam eden bir hastalığı olan bir insan var ve buna ziyarete gidiyor iseniz bu kitabı götürmenizi tavsiye ederim. Ee, şahsen biz götürdük ve elhamdülillah faydalı oldu. Evet, hastayı ziyaret esnasında ne gibi şeyler söylenir? Ne dualar edilir? Onunla ilgili hadislere bakalım. i̇bn Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiği bir hadiste Ebu Davud ve de rivayet ediliyor. Nebi aleyhissalatu vesselam diyor ki Her kim eceli gelmemiş olan bir hastayı ziyaret eder de sonra da yedi defa Eselullahil azim Rabbel arşil azim Ey yeşfiyek Duasını söylerse Allah o hastalıktan Dolayı ona afiyet verir Sıhhat verir diyor subhanallah Ya bunlar Bunlar var ya O kadar önemli Hazineler ki Bunları değerlendirmek almak lazım Ama biz gidiyoruz Allah iyilik versin diyoruz Hal inatını sor sorup geri dön. Her yerde bir dua var. Her yerde yapılması gereken bir şey var. Es-elüllâhu l-azîmâ Rabbele arşil azîmâ Yani toplam 3, 4, 6, 7 tane kelimeden oluşuyor. Ne demek? Azim yani büyük arşın Rabbi olan yine büyük olan yüce olan Allah'tan sana şifa vermesini dilerim diyoruz. Böyle bir dua. Ama bu bu dua böyle basit Türkçesi fakat aleyhissalatu vesselamın lisanı üzere. Onun dili üzere bir, bir dua. O zaman işte kıymetli. O zaman değerli. Hani biz namazda hep onun dualarını okuyoruz ya. Onun zikirlerini yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü onun söylediği şey bir vahiy. Vahiy gayrimetlu. Tilavet olunmayan bir vahiy. Allah tasdiklemiş onun sözü. Allah azze ve celle onaylamış. He. Ve ma yantiqu ani'l heva in huwa illa vahyu O havasından konuşmaz. Onun konuşması ancak vahiy Bu hem Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere hem de sahih hadislere şamildir. Evet. Aişe radiyallahu anhu anhum anir rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Resulullah aleyhissalatü bizden bir insan rahatsızlandığı zaman sağ eliyle onu böyle sıvazlardı sonra da şöyle derdi اَذْهِ بِالنَّاسِ اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِ بِالْبَأْسِ اللّٰهُمَّنْ تَشْفِيهُ şifa. اِلَّا شِفَاءُكَ en لَا يُقَادُرِ سَقَمَا O kadar önemli veciz bir dua ki Sübhanallah içerisindeki ifadelere dikkat edin. Ey insanların Rabbi olan Allah'ın sıkıntıyı gider yani musibeti gider ve sen bu hastaya şifa ver. Senden başka şifa verecek kimse yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan hiçbir şey kalmaz. Hiçbir hastalık kalmasın diye dua ediyoruz. Allah şahit bu duayı kullanan nice insanlar samimiyetle gördüler ki o hasta ondan salim oldu. Hastalığından iyileşti. Allah'ın takdir ettiği tabii ki. O kadar etkili bu sözler. Çünkü aleyhissalatü vesselamın lisani üzere. Öğrenmek lazım. Gayret etmek lazım. Boş vakitleri değerlendirmek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında e, rahatsızlandığı vakit ve ağırlaştığında diyor ki Ayşe Validemiz ben diyor aynı şekilde onun yaptığı gibi böyle sıvazlamak için elini tuttum diyor. Benim diyor elimi çekip böyle kenara itti, çekip aldı. Sonra da dedi ki e, ey Allah'ım beni bağışla ve beni refiki alada yap. Yani beni refike alaya, yüce e, rafike yükselt manasında dua ediyor, ondan sonra da vefat ediyor. O son anda yani <gülüyor> Ayşe validemizin bu şekilde yapmasına engel oluyor. Çünkü vefatıyla neticelenen bir hastalık, vefatıyla neticelenen bir hadise. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet için en büyük musibet Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı. Evet i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadiste, bu da yine Bukhari hadisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hastanın yanına girdiği zaman La be'se tahur inşallah. Zarar yok, inşallah temizliktir. E, bu da e, hasta için büyük bir moral. Yani üzülme, sıkıntılanma bu senin için bir temizlik günahlarından arınma, günahlarından temizlenme günahların dökülmesi diye bir insana cani gönülden böyle bir dua yapıldığı zaman, böyle bir söz söylendiği zaman hasta olan bir insana elbette moral bulacaktır. Elbette moral bulacaktır. Hastaların en büyük ihtiyacı moral moralsizlik ve stres onların hastalığının artmasına sebep olan sebep olabilir. Oluyor da yani nihayetinde doktorlar hep bunu söylüyor. Stres yapmayacaksın. Moralini bozmayacaksın. Geçmişteki yaşadığın şeyleri kafaya takmayacaksın. Hep bunları söylüyorlar. Hep bunları telkin ediyorlar. Tüm bunların kaynağı ilahi. İnsanı yaratan Allah azze ve celle hem ayetlerinde hem de Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı üzere böyle bir metot koymuş. Böyle bir üslup koymuş insanlar için. Fitne olmadığı zaman erkeklerin, kadınların erkekleri, erkek hastaları ziyareti caizdir. Aynı şekilde erkekler de kadın hastaları özellikle yaşlıları kastediyoruz. Yaşlı kimseler ziyaret edilebilir. Ama burada özellikle kadınların fitnadan emin oldukları zaman erkekleri ziyaret etmesi caizdir diye bir başlık atmış. Yani bunu ifade eden bir başlık daha doğrusu. Bu hususta da Yine Buhari ve Müslüm'de e, rivayet edilen bir hadis. Ayşe, radıyallahu anhuma'dan geliyor bir hadis. ve vesselam Medine'ye geldiği zaman e, <gülüyor> Ebu Bekir ve bilal Habeşi radıyallahu anhuma'dan rahatsızlanıyorlar. Ayşe, validemiz de onların yanına giriyor ve babasına ey babacığım nasılsın ve ey Bilal nasılsın diye onların halini hatırını soruyor. Sonra da bu durumu Ali Sina'ya haber veriyor. Ali Sina'ya bakın hemen dua ediyor. Allahum habib ileynal medinete. Ey Allah'ım. Medine'yi bize sevdir. Kehubbina Mekke'ye ve eşedde. Mekke sevdirdiğin gibi ve hatta da daha fazla bir şekilde Medine'yi de bize sevdir diyor. Allahumme ve sahhi ve sahhiha ve barik lena fi ve Vesaiha. Ey Allah'ım oranın havasını yani Medine'nin havasını düzel. Ve bizim müd müdümüzü, sağımızı, yani bunlar birer ölçü birimidir. Bunları mübarek kıl. Yani tartılan, ölçülen şeyler hususunda, e, yiyeceklerin alımı, satımı hususunda, e, bu ölçeklerle yapılan iş, işlerden dolayı, yani mübarek kıl, bereketlendir. وَنْغُلْهُمَا هَا hümâha ve جعلها بالجوفه ve oranın sıcaklığını yani hastalığı olan hasta hastalığa sebep olan sıcaklığını juf'e yap. Juf'a bir mekan. Bu şekilde dua ediyor. Hani Aleyhissalatu vesselam bakıyor sahabeler Medine'ye geldikleri zaman, hicret ettikleri zaman hastalanıyorlar. Çünkü Medine'nin havası değişik bir yapıya sahip. Oraya giden bir insan hastalanabiliyor. Geçtiğimiz hafta Hocamızın da ifade ettiği gibi. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam e, burada bir dua ediyor işte. Medine'nin e, böyle Mekke'den Mekke kadar e, sevimli olmasını, oranın havasının böyle e, müminlere zarar vermemesi, başta sahabelere bu hususta bir dua ediliyor. Bizim buradan almak istediğimiz ne? Ayşe Validemiz bu hadisten almak istediğimiz Ayşe Validemiz hem babasının yanına hem de Bilal Habeşi'nin yanına bir erkeğin yanına giriyor ve ona nasılsın diye e, haline hatırını soruyor. Fitneden emin olunduğu zaman tabi ki bu. Müşriki ziyaret etmek. Bu da deminki geçtiğimiz hadisin Aynısı. enes revayet ettiği radıyallahu anh'ın revayet ettiği Aliz Buhari hadisi. Aleyhissalatü vesselam'ın bir hizmetçisi var. Bu da yahudi bir çocuk. Hastalanıyor Aleyhissalatü vesselam. Onu ziyaret ediyor. Başın başucunu oturuyor ve ona Müslüman oluyor. Çocuk babasına bakıyor. Yanı başındaki babasına. Babası da Muhammed'e itaat et dediğinde çocuk Müslüman oluyor. Ondan sonra Aleyhissalatü vesselam yanından çıkıyor. Diyor ki bunu yani bu çocuğu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Demek ki <gülüyor> Yahudi, Hristiyan ve müşrik kimseler ziyaret edilebilir. Az önce de ifade ettiğim gibi. Hastaya üflemek yani okuyup üfleme kastediyorum. Ayşe radıyallahu anhada nüvait edilen hadiste Nebi aleyhissalatü vesselam hastalığında kendisine üflerdi. Nefes ederdi özellikle muhafazateyn muhafazateyn e, surelerini yani felak ve nas surelerini ölümüyle neticeleni hastalığında o hastalığı esnasında kendisine nefes ederdi yani üflerdi ağırlaştığı zaman da ben e, ona üflerdim yani ona okuyup üflerdim diyor ve onun elinin bereketinden dolayı kendi eliyle kendi vücudunu e, sıvazlardım mes ederdim diyor Sübhanallah. Demek ki hastaya ferah ve okunup üflenebilir ve sıvazlanabilir. Yani böyle öyle hastanın üzerine sürülebilir. Yani tabi buradan aynı zamanda okumaya güç yetiremeyen çocuklar yaşlı insanlar için eğer sıkıntıları varsa gece korkuyorlarsa bağırıp çağırıyorlarsa Onlara da yine muavazateyn felah ve net sureleri okunur ve el sürülebilir, böyle sıvazlanabilir. <Gülüyor> Hastayı kendisine faydalı olacak şeylere irşad etmek, yani onu yönlendirmek, ona rehberlik etmek. Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir de metodu var. Osman bin Ebil As El-Tagafi radıyallahu anh, e, Ali sallallahu aleyhi ve bedeninde bedeninde devamlı bir ağrının, rahatsızlığın olduğunu şikayet ediyor. Müslüman olduğundan beri diyor yani. Müslüman olduğundan beri böyle bir bedeninde rahatsızlık çekiyor bu adam. Ali sallallahu aleyhi ve ona diyor ki, elini diyor ağrıyan yerine koy sağ elini. Sonra üç defa bismillah de. Ondan sonra da 7 defa eûzu billahi ve kudretihi min şerrme acide ve muhaderu duydum acının sıkıntısından onun korkusundan Allah'ın kudretine Allah'a ve Allah'ın kudretine sığınırım şeklinde bir dua evet. bu da kişinin özellikle rahatsız olan kişinin yapması gereken bir dua böyle bir rahatsızlığında hemen elini sahilini koyacak sağ elini üç defa besmele, ondan sonra da bu duvar yapıyorlar. Bunların hepsini buraya çıkar Allah'ın izniyle. Onları takip edin inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste de diyor ki aleyhissalatü vesselam, üç şeydedir. Bir, hacamat. Hacamat e, yapmakta. Yani kan aldırma biliyorsunuz. Bunu yapan e, kardeşlerimiz var. Bal şerbetinde ve dağlamak. Ateşle dağlamadan. Ancak ben diyor ateşle dağlamaktan nehy ediyorum yasaklıyorum. Yani zaruret olmadığı, sürece, zaruret olmadığı sürece bunu pek kullanmamak lazım. Ama zaruri bir durum söz konusuysa bu yasaklama e, mubaha dönüşür. Çünkü onu, onun üzerine dalalet eden başka şeyler vardı. Bu da Buhari ve Müslümin'in ittifakken rivayet ettiği bir hadis. Bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatu vesselam'dan işittim diyor ki diyor kara tane yani çörek otu ölüm hariç her şeye şifa ediyor. Demek ki hastaya gidildiği zaman ona bir takım yönlendirmeler yapılır. diyor. Hem dua ile. Şunları şunları yap sana faydalı olur. Hem de şunları şunları kullan. Hani biliyorsunuz tıbbi nebevi diye bir şey vardır. Tedavi metotları vardır. Bunun içerisinde hep Aleyhisselatü Vesselam'ın tabi ki sahih olan rivayetleri kast ediyoruz. Buharı'da Müslüm'de diğer hadis kitaplarında hep var. Kitabı tıp bölümleri vardır yani. <gülüyor> orada birçok otun birçok böyle bitkinin faydaları zikredilmişti evet. aleyhissalatü vesselam böyle hastaları yönlendiriyor mesela bu hususta bizim Recep abimiz tam bir yönlendirici maşallah onda çörek otu diğer bitkisel şeyler hepsi mevcut olmayanları da zaten söylüyor şuradan şunu alabilirsiniz diye ondan danışabilirsiniz diye Çörek otunun ve yağını gerçekten çok büyük faydasını görüyor insanlar. Recep A'ı biliyor. Onu böyle tecrübe eden insanlar, kullanan insanlardan hep geliyor şeyler, hastayla ilgili, hastalıkla ilgili neticeler ve oradan biliyoruz ki Allah'ın izniyle birçok şeye faydası var. Bu aleyhissalatü vesselam ifadesinden dolayı işte. Başka bir şeyden dolayı. Herkese var Kur'an söylemiş Kur'an. Böyle, balın şifa olduğunu fihi şifa'un linnâs diyor Nahl suresinde Allah-u Teala arıyla ilgili başlı başına bir sure var orada diyor ki fihi şifa'un nas. insanlar için bunda bir şifa var evet. yani hem e, ayetin hem hadislerin haber verdiğini bilerek bilinçli bir şekilde mutlaka bunda şifa vardır Allah dediyse Resulullah söylediyse şifa vardır diye düşünüp inanarak bir insan o e, şeyleri kullandığında hastalığı için, rahatsızlığı için Allah'ın izniyle ondan şifa bulacağım. Mesela bununla ilgili adamın bir tanesi geliyor aleyhissalatu vesselama karnım ağrıyor diyor. Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki şey yap bağ şerbeti iç. Adam içiyor geçmiyor karnı ağrısı. İkinci sefer geliyor yine bal şerbeti iç diyor. Geçmiyor. Üçüncü sefer geliyor Aynı şekilde dördüncüsünde Allah Aleyhi hatırladığım kadarıyla Karnın e, yalan söylüyor, diyor, iç diyor ve ondan sonra şifa buluyor. İşte diğer, yani burada bizim aklımıza, nefsimize daha doğrusu Yani bir hadiste geçmişse hemen alacağız, her al bir şey Hop hastalık ölçüp gidecek, yok böyle bir şey. E, doktorların verdiği bir kutu, ilacı, antibiyotü bir ay boyunca kullanıyor. E, burada da sabırlı olmak gerekiyor. Yani ister nebevi metodu kullanalım, bitkisel ilaçları kullanalım, ister diğer ilaçları kullanalım, hepsinde sabırlı olmak, şifanın sadece ve sadece Allah'tan olduğuna kesin bir itikatla bir beraber onların sebep olduğunu düşünerek samimi davranmak gerekiyor. Hastanın yanında, özellikle e, hasta vefat etmişse hemen yani vefatının arkasından ne yapılması gerekiyor? Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rüayet ettiği bir hadiste dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yani bir hastanın yanında yahut bir ölümün yanında hazır bulunduğunuz zaman onun için hayır söyleyin. Onun için hayır söyleyin. Çünkü melekler sizin söylediğiniz şeylere amin derler diyor. Allah'a vakit. Hastanın yahut da hemen ölmüş bir kimsenin yanında bulunduğunuz zaman hayır konuş. Yani şer, o kişinin kötülükleri veya başka dünyevi şeyler, şer olan şeyler konuşmayın. Çünkü hayır söylediğinizde söylediğiniz şeylere meleklere amin diyor. Veyahut da genel olarak yani. Yani şer söylüyorsan onun hakkında ona da aynı şekilde. Onun için e, sakınmak gerekiyor, devamlı hayır konuşmak gerekiyor. Ebu Seleme diyor, bu Ümmü Seleme radıyallahu anhânın kocasıdır. E, Aleyhissalatu vesselamın da eşi biliyorsunuz. Sonradan, işte bu Ebu Seleme vefat ettikten sonra Ümmü Seleme ile Aleyhissalatu vesselam evlendi. Ebu Seleme vefat ettiği zaman Nebi'ye geldim diyor Ümmü Seleme, yani eşi. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü Muhakkak ki Ebu Selim'e vefat etmiştir Diyor Haber veriyor Aleyhissalatü Vesselam da ona şöyle demesini söylüyor Allah'ın magfirli ve lehu Ey Allah'ım beni ve onu bağışla Ve Akibini minhu Ok ben hasana Ve onun arkasından Akabinden Daha güzel bir Halef benim için yap diyor. Bu duayı ve benzeri lafızlardaki dua yapıyor. Gerçekten de Ümmü Seleme'ye Allah Azze ve Celle ondan daha hayırlısını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nasip ediyor. Onunla evliliği müjdeli. Evlilikle müjdeleniyor. Evleniyor. Evet. Hastanın rukiyesine yani hastanın ee, okunmasıyla ilgili sıfata, şekle veya da ne okunacağına dair konuya gelince ee, birkaç tane hadis var onlarda söyleyelim inşallah. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste yine <gülüyor> bu hadiste Buhar ve Müslüm'de mevcut. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir takım insanlar. Bir sefer esnasında bir e, Arap'ın mahallelerinden bir mahalleye uğruyorlar ve e, kendilerini misafir etmelerini istiyorlar. Onlar da misafir etmiyor. E, misafirliğin hakkı üç gündür. Mutlaka misafir e, edilmesi gerekiyor. En azından bir gün. Misafir e, edilme istiyorlar ama o e, ahali onları misafir etmiyor. Sonra Onlardan bir tanesi, yani o eden biri, sizden rukiye yapacak kimse var mı diyor. Şimdi İslam gelmeden önce de Araplar içerisinde rukiye, yani okuma, okuyarak tedavi vardı ama neler okuyorlardı? Geçmişten öğrendikleri bir takım isimleri, cin isimlerini, şeytan isimlerini, put isimlerini kullanarak rukiye yapıyorlar. Mesela bu hususta dımat denen bir adam var. Bu da aynı şekilde ruhuyla yapan bir adam. Hatta Ali İsrafil'e geliyor. işittim ki diyor, "Sen cinlenmişsin. Senin sıkıntın var. Ben seni bir güzel bir okuyayım." diyor. Hastalığına şifa bulursun. Ondan sonra Ali İsrafil ona "İnnel ve diye başlayan az önce Konuşmamızın başında yaptığımız Hutbedil Haca'yı okuyunca bir daha söyle bunu, bir daha söyle diyor, üç sefer tekrar ediyor. ve Ben diyor, o dımat, sonra Müslüman oluyor işte, bunu diyor, yani rahiplerden, bilginlerden, sihirbazdan hiçbirinden işitmedim böyle bir sözü diyor. O kadar etkileyici işte bu e, Hutbedil Haca. Birçok şeyin başında söylenmiştir bu. Aleyhisselatü Vesselam konuşmalarından, hutbelerinde, nikahlarda her yerde bunu söylemiştir. Evet, evet içinizde diyor o e, mahalleden o ahaliden insanlar e, sahabelere diyor ki içinizden birisi rukya yapabilir mi var mı böyle bir şey bilen e, muhakkak ki diyor buranın ahalisinin efendisi ileri gelen bir adam mı hasharat soktu diyor ve o şu anda. E, ona müpteladır, yani rahatsızdır deyince, onlardan bir tanesi sahabelerden bir tanesi, evet diyor, ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ona Fatiha'lı kitabı, yani Fatiha suresiyle e, Rukiye yapıyor. Adam da iyileşiyor. O adam, rahatsız olan adam iyileşiyor. E, bu sefer o ahaliden, onlara kovinden bir parça getiriliyor. Ancak sahabi bundan imtina diyor, Takip ediyor bunu Aleyhisselam. Ama haber vereceğim bu durum. Geliyor Aleyhisselam. Durum anlatınca Aleyhisselam "Sen Fatihatul Kitab'ın, Fatiha suresinin rukye olduğunu nereden bildin? Bunu, bunu sana bildiren nedir?" diyor. Yani onu tasdikliyor. Evet doğru manasında. Ondan sonra onu alın. Yani size verilen o koyun parçasını alın ve bana da ondan bir sehim ayırın." diyor. Onun için Kur'an okumadan dolayı alınan tek ücret rukyeden dolayı alınan ücret. Onun dışında Kur'an hususunda ücret almak e, bazı şartları geçiyorum. Onlar müstesna caiz değil. Yani bir, birisi güzel bir Kur'an okusa şurada arkasından da bir hediye alsa veya bir ücret alsa bu caiz olmaz. Özellikle bunu vurguluyorum. Ama e, bir hastaya okusa o hasta da ona hediye verse, ve hatta bir ihtiyacını giderse, ve hatta ondan ücret istese, bu caizdir diyor alimler, bu hadisi delil getirerek. Evet. Burada önemli olan, o, bizim için önemli olan, Fatiha suresi. Bakın, Fatiha suresi, tam bir şifa. Allah Azze ve Celle, e, Hecir suresinde, وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ 7 mesane Kur'an-ı Yemin olsun ki biz sana 7 tekrarlanan ve büyük Kur'an'ı verdik diyor. 7 tekrarlananla kastedilen Fatiha suresi. Evet. Fatiha suresi tam bir şifa. Birçok hasta bu sebeple e, şifa bulmuştur Allah'ın izniyle. Allah azze ve celle istina suresinde ve nünzilu minel Kur'an Ma huwa şifa ve rahmetül müminin, ve la yezid zâlimine Biz Kur'an'dan müminler için hidayet ve şifa olan indiriyoruz. Zalimlerin ise ancak husranını, ziyanını artırır diyor. Şifa, öncelikle kalbe hidayet yoluyla bir şifadır. Yani doğru yolu bulma, istikameti bulma hususunda şifa. İkinci bir şifa da, ikinci bir şifa da bedeni rahatsızlıklara karşı şifa. Tabi bu yine Allah Azze ve Celle'nin dilemesi. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rukiye'de şöyle derdi Bismillah Türbeti ardına Ve rigatu da'dına fel sakıyı muna bir Rabbina Allah'ın ismiyle yurdumuzun toprağı yani memleketimizin toprağı bazımızın bizden bazısının rukya yapması e, ile ve rabbimizi izniyle hastalarımız Şifa bulur diyor bu dua yaparken burada açıklamış e, işaret parmağı böyle tükürük hafifçe yani tükürük yapılır ıslatılır daha doğrusu tükmükle ondan sonra toprağa dokunulur sonra bu dokunmadan sonra hasta olan, rahatsız olan yere kaldırılır ve oraya sürülür Hasta olan, sıkıntılı olan yere sürülür bu sürme esnasında da o dua yapılır, şu dua işte Bismillah turbeti ardına ve rıgatı ba'dına. İşte burada yurdumuzun toprağıyla derken, işte orada hem duayı hem de uygulamayı birleştiriyoruz. Yani mesela kolun ağırlığı. Hemen toprağa, şey önce elini tükmün eline ıslatıyorsun, ondan sonra toprağa dokunuyorsun, sonra kaldırıyorsun, oraya koyuyorsun, sonra bu duayı yapıyorsun. Bu da metotlardan bir metüktür. Bu çok meşhur olmadığı için onu buraya almadım. Ama bu da aynı şekilde Buhari ve Müslüm'ün ittifaka rivayet ettiği bir hadis. Ebu Said'in rivayet ettiği bir hadiste yine bakın Cibril geliyor. Cebrail aleyhisselam Nebi aleyhisselatu vesselam'a geliyor. Ey Muhammed! Sıkıntın nedir? Yani rahatsızlığın nedir? Diyor. Yani bizden bir insan aleyhisselatu vesselam. O rahatsızdan rahatsızlanıyor. Yani peygamber diye Peygamber diye hastalanmamak ve da baştan bu suhbet gelmemesi diye bir durum söz konusu değil. Akrep sokmuş, attan düşmüş, başı yarılmış, ondan sonra e, göz değilmiş, yani nazar edilmiş, sihir yapılmış, bütün bütün yani sıkıntıları çekmiş ve insanların kat kat daha fazla sıkıntısını çekmiş, daha fazla insanlardan sıkıntı çekmiş. Bir hadiste de söylediği üzere, yani sizden birisinin, sizden bir insanın çektiği sıkıntının daha fazlasını çekerim ben diyor. Subhanallah. Diyor ki Cebrail Aleyhisselam "Ey Muhammed sıkıntın nedir? Sıkıntılı mısın? Hasta mısın?" dediğinde evet diyor. Cebrail Aleyhisselam onu rukye yapıyor. Ona okuyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Er Kullu şeyin ze diken ve min kulli şey ve min kulli şer nefsin ve aynin hasidin. E, Allahu yeshfike Bismillahirrahmanirrahim. Er Çok önemli rukye dualarından bir tanesi. Onu da buraya yazdım ben. Bismillahi Ergike seni Allah'ın ismiyle rukiye ediyorum. Yani sana okuyorum. Neyden? Sana sıkıntı veren, eza veren her şeyden. Ve her şerli nefisten, yani her şerli insandan. Ev aynin hasidin, her hasetçiden. Her, hasetçiden, her hasetçinin gözünden, yani nazar değmesinden, göz değmesinden. Allah yeşvilike, Allah sana şifa versin. Bismillahi Ergike. Allah'ın ismiyle sana rukya yapıyorum, okuyorum. Bu duada çok önemli dualardan biri. Müslüm tahriş ediyor, Müslüm'de bu hadis. Son bir hadisi rivayet edelim ve bitirelim inşallah. Yine hastalıkla ilgili bir yerde taun, -um, hastalığı, işitildiği zaman, meydana geldiği zaman Müslüman ne yapar? Bu hususta biliyorsunuz sahabeler döneminde bazı hadiseler olmuştur Ömer radıyallahu anh döneminde. Taun veba hastalığı ve benzeri tüm bulaşıcı hastalıklar bunun içerisinde dahildir. Ne diyor ya, bu hususta aleyhissalatü Usame bin Zeyd'in rivayet ettiği bir hadiste Taun bir pisliktir. Beni İsrail'den bir topluluk üzerine gönderilmiştir. Yani geçmişteki ümmetler Yahut da sizden önceki diyor burada hadiste, sizden önceki ümmetlere bu bir musibet ve bena olarak gönderildi. Siz bir yerde, bir bölgede böyle bir rahatsızlığı işittiğiniz zaman oraya varmayın, oraya gitmeyin. Sizin memleketiniz de çıkarsa da ondan kaçmayın. Yani bundan kaçış yok. Yani bir tefsirlerde mesela bir kavim, Ölüm şeyden dolayı bu hastalık korkusuyla kaçıyor. Allah Azze ve Celle onları öldürüyor. Sonra tekrar dövülüyor. Onun için burada yani dikkat edilmesi gereken şimdilerde de bu uygulanmaya çalışılıyor. Bir yerde mesela herhangi bir ülkede bulaşıcı bir hastalık çıktığı zaman ne yapıyor? Her şey oraya gidiş gelişler donduruluyor. Bizim bölgemizde böyle bir şey çıkarsa biz kaçmayacağız. Sabredeceğiz. Allah'ın o musibeti belaya kaldırması için başka yerde de çıktıysa oraya gitmeyeceğim. Evet. Allah Azze ve Celle hastalarımıza şifalar versin. Amin. Onların acılarını dindirsin. Amin. Onların sıkıntılarını gidersin. Allah Azze ve Celle onları isyan ettirmesin. Amin. Onların imanını kat kat artırsın. Amin. Ve biz anne ve babalarımız, çocuklarımız böyle bir hastalığa Herhangi bir yani hastada duşar olunlarsa, mütteda olunlarsa, onlara da e, amansız bir sabır versin. Allah Azze ve Celle e, kendisine daima tevekkül etmemizi, onunla beraber olmamızı ve her musibetine rıza göstermemizi bize nasip etsin. Subhanak ve Bemduk Eşhedun Lailahillen ve